Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, o yetimdi, o öksüzdü. Ama bir dağ gibi dedesi vardı. Dede yiğit bir insandı. Dede bilge bir insandı. Dede hayatı derinden okumuş bir insandı, kavrayışı keskindi. Hayatı boyunca zinaya bulaşmamıştı dede. İçkiye elini uzatmamıştı. Olabildiğince temiz bir hayatın sahibi olmuştu. Kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesine daima karşı durmuştu. Adaletli bir insandı. Uzun boyluydu, güzel yüzlüydü. Görünüşünde heybet vardı. Dillere destan cömertliği vardı. Cömert insanlarsa oluştan cesur olurlardı. Cömertlik ve cesaret ikiz kardeşti. Kim cesursa aynı zamanda cümert olurdu. Bilge de torununu en iyi anlayandı. Onu geleceğe hazırlayandı. Torununu hiçbir zaman bir yetim gibi, bir öksüz gibi hallere düşürmedi. Hep yanında oldu. Kişilikli, şahsiyet yetişmesine özen gösterdi. Yetimin yetişmesi ortamında onurunu zedeleyecek, kişiliğini ezecek durumlar olmamıştı. Saygı ve sevgi iklimi egemendi. Yetim ne şımaracak bir zenginliğin içindeydi ne de şahsiyeti ciddi olarak sedelenecek fakirliğin içindeydi. Doğal, tabii ve orta halli ortamların içinde dola geldi. Yetim sırtını dedesine dayıyordu. Ya da dedesi bir dağ gibi torunu üzerinde titriyordu. Ama dede yaşlanmıştı. Abdülmuttalip 82 yaşına varmıştı. Takatten düşüyordu. Yetimi öksüzü ise 8 yaşlarındaydı. Ve Dede Abdülmuttalip Hastalanıyor yataklara düşüyordu Her gün daha bir ağırlaşıyordu Daha bir eriyordu Ama hasta dedenin Gözü gönlü torunundaydı Kime bırakacaktı onu O kiminle kalmak isteyecekti Emin ellere bırakıp gitmeliydi Kaygısını tasasını Torunuyla paylaşıyordu Torununa soruyordu Oğlum diyordu hangi amcanla kalmak istersin Torunu hiç beklemeden Cevaplıyordu Ebu Talip amcamla diyordu. Dedesinin gönlünden geçen de aynı isimdi. Zira oğullar içerisinde en merhabetli, en muhabbetli ve en anlayışlı Ebu Talip görünüyordu. Artık şimdi Abdülmuttalip rahat bir hal içerisinde gözlerini dünyaya kapatabilirdi. Kalbindeki yükün alındığını hissediyor gibiydi. Torununa tekrar yüzün dolu, veda dolu bakışlarla bakıyor... Ve kıyamadığı torunundan kopuyordu. Abdülmuttalip vefat ediyordu. Mekke'de yaz ilan ediliyordu. Mekke'nin bilgesi vefat etmişti. Mekke'nin lideri vefat etmişti. Öksüz'ün yetimin dedesi ebedi aleme göç eylemişti. Yetim sekiz yaşındaydı. Olup bitenleri çok iyi anlıyordu. Dedesini çok seviyordu. Gece gündüz dedesiyleydi. Şimdi yetim ağlıyordu. Şimdi öksüz ağlıyordu Dedesinin taputunun arkasından Gözleri yaşlı içi hicran dolu olarak yürüyordu Abdülmuttalip Arkasında güzel bir insan bırakıyordu Ömrünün son deminde Yılların tecrübesini İyi bir insan yetişsin diye Kendini bütünüyle torununa vermişti Kalbi, kafası Gece gündüz hep torunundaydı Onun gönül dünyasını Onun muhakeme dünyasını onun zihin dünyasını bir gergef gibi örmek istemişti. Her ilmeği sevgiyle, saygıyla atmıştı. Abdülmuttalip, güzel bir insan inşasında yüksek emekler harcamıştı. Şimdi yetim, öksüz, amcası Ebu Talib'in hanesindeydi. Amcası yeğenine düşkündü. Yeğen de amcasına düşkündü. Kalu belada ruhlar sanki birbirlerine sarmaş dolaş olmuştu. Ebu Talip, kardeşi Abdullah'ı düşünüyor, onun yetimini daha bir seviyordu. Ebu Talip, babası Abdülmuttalib'in yeğenine düşkünlüğünü düşünüyor, onu daha bir seviyordu. Ebu Talip, yeğenin hallerini düşünüyor, onu ileri boyutta seviyordu. Yetim, Yeni bir hanedeydi. Bu evin hatunu meleksi varlıktı. Ebu Talib'in eşi Fatıma hatundu. Güler yüzlüydü, tatlı dilliydi. Sevgi dolu bir hanımefendiydi. Yetime son derece düşkündü. Yetim un manesine gelince evin bereketi artmıştı. Yetimin yatağı, yetimin elbisesi ne hoş kokuyordu. Yetimin kendine özgü güzel bir kokusu vardı. Yetim ne kadar hassastı. Fatıma Hatun'un çocukları sofra kurulduğu da hemen sofraya üşüşürlerdi. Ama öksüz sofraya davet edilmeden oturmazdı. Amcası Ebu Talif de eşi Fatıma Hatun da yetimin çok farklı bir çocuk olduğunu anlıyorlardı. Ona son derece düşkün oluyorlardı. Yetimi gözleri gibi koruyorlardı. Zaman gelecek Fatıma Hatun Müslüman olacaktı. Bir fani gibi vefat edecekti Vefat ettiğini peygamber efendimiz duyduğunda O bana annem gibi anneydi O benim annemdi Bugün annem öldü diyecekti Gömreğini gönderecekti Kefen yapılsın isteyecekti O yetimler yetiminde Vefa zirve boyutlarındaydı Süt annesine zaman zaman hediyeler gönderirdi Halime hatun yetimine geldiğinde Efendimiz'e geldiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hemen hırkasını çıkarır, buyur anne diye hizmet ederdi. Derin bir saygı ve sevgi içerisinde hareket ederdi. Yetim olan, öksüz olan on yaşına girmişti. Amcasının hanesine katkı sunmasının gerektiğini anlıyordu. Artık onların hayatına bir şeyler katmak istiyordu. Amcasından koyunları ve keçileri otlatmak istediğini Çobanlık yapmak istediğini söylüyordu Amcası da Fatıma Hatun da buna razı olmuyorlardı Korkuyorlardı Ola ki başına bir şey gelebilir diye Bu nedenle rıza göstermek istemiyorlardı Ama yetim ısrar ediyordu Daha fazla dayanamadılar Ve çobanlık yapmasına onay verdiler Koyunları ve keçileri Mekke'nin alt tarafında otlatıyordu Böylece amcasına Katkıda bulunmuş oluyordu Amcasız çoban parası vermemiş oluyordu. Yetim olan, öksüz olan şimdi dağlarda, vadilerdeydi. Yer ve gök sayfelerini seyrediyordu. Yer ve gök sayfelerini okuyordu. Ruhu gökyüzünü seyretmekten son derece huzur duyuyordu. Gökyüzünü seyretmeyi çok seviyordu. Gökyüzünün güzelliğini hayran hayran temaşa ediyordu. Yıllar sonra Peygamber Efendimiz... Şerefli arkadaşlarıyla beraber onlarla kırlarda adımlıyorlardı. Bazı arkadaşları misvak ağacını yemişini topluyorlardı. Peygamber Efendimiz, siz bu yabani yemişlerin siyahlarını tercih ediniz. Çünkü onun siyahı daha lezzetlidir diyordu. Sahabe-i kiram ise, ya Resulallah, bu yemişini iyisini kötüsünü çobanlar bilir. Siz de çobanlık yaptınız mı diyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, hiçbir peygamber yoktur ki, Çobanlık yapmamış olsun buyurdular Yine peygamber efendimiz Musa peygamber gönderildi Koyun çobanlığı yaptı Şu aybın koyunlarını otlattı Davut aleyhisselam peygamber gönderildi Koyun çobanlığı yaptı Ben de peygamber gönderildim Ben de kendi ailemin koyunlarına çobanlık yaptım Buyuruyorlardı Peygamber Efendimizin gençlik yıllarıydı. Mekke'nin dağlarında, vadilerinde çobanlık yapıyordu. Mekke'li gençlerin gece eğlenceleri çok meşhurdu. Geceleri eğlencelerle coşarlardı. Peygamber Efendimiz ise hiç gece eğlencelerine katılmamıştı. Bir gece koyunlarını otlatırken, çobanlık yapan bir arkadaşına koyunlarına bakmasını rica ediyordu. O gece Mekke'ye inecekti. Gençlerin eğlencesine katılacaktı. Arkadaşı koyunlarına bakabileceğini söylüyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye yürüyordu. Mekke'ye bir hayli yaklaşmıştı. Kendinde derin bir uyku ahli hissetmeye başladı. Daha fazla gidemiyordu. Oturuyor ve kalıyordu. Uyandığında ise güneşin ışınları yüzüne vuruyordu. Peygamber Efendimiz çocukluk ve gençlik yıllarında bir kez olsun putların önünde eğilmemişti. Putların bulunduğu mahallerde bayramlar yapılırdı, fuarlar kurulurdu. Oralardan özenle uzak dururdu. Putlara karşı derin bir nefreti vardı. Peygamber Efendimiz henüz gençlik yıllarındaydı. Ama bir kaz olsun kadınlı işkili alemlere katılmamıştı. İşkiye karşı keskin bir tavrı hep ola gelmişti. Onun ruhunda belirgin bir haya vardı. Gül yüzlerinden okunurdu. O hiçbir kadına dik bakışlarla bakmamıştı. Hiçbir kadına rahatsız edici bir kelam etmemişti. Hiçbir kadına yönelmemişti. Her insanın yaratılışında haya vardı. Ortamlar ya bu hayayı geliştirirdi ya da bu haya duygusunu öldürürdü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yarınlarda insanlığın üstadı olacaktı. İnsanlığa hayanın güzelliğini anlatacaktı. İbni Hişam'da şöyle bir olay anlatılıyordu Bu olayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyordu Ben Kureyş çocuklarıyla birlikte oyun oynuyordum Bir yerden bir yere taş taşıyorduk Arkadaşlarımız omuzları incinmesin diye izarlarını yani belden aşağı giysilerini Omuzlarına koyuyor ve öylece taşıyorlardı Bir ara ben de izarımı çözüp omuzumu atmak istedim o anda görmediğim birisi bana vurdu ve ''İzarımı belirle bağla'' dedi. Ben hemen izarımı belime bağladım'' ve arkadaşlarımın arkasında ''Yalnız ben çıplak omuzla taş taşıdım'' buyuruyorlardı. Bir gün Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyordu ''İman ve haya ikiz kardeştir. Biri gidince öbürü de gider.'' O evrenin zarif peygamberiydi. Bütün ilişkilerinde belirgin bir zarafet vardı. Edebin incelikleri okunurdu davranışlarında. O bir rahmet elçisiydi. Rahmet ne kadar zarifse o ondan daha zarifti. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.